Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Yeni yılın ilk programını yapıyoruz ve konuğumuz yok. Bir genel yıl değerlendirmesi gibi bir şey yapacağız herhalde. Yeni yıla girme, girerken ki ruh halleri üzerine falan. Buyurun, söz sizde. Evet, 2022'nin ilk programındayız. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. peki ya daha öncelikle. Ee, başka bir şey söyleyerek başlamak istiyorum bu her sene biterken işte Spotify vesaire falan gibi mecralarda bir takım oylamalar yapılıyor işte podcastler oylanıyor şu bu ee, oralarda açık bilinci destekleyen hakkında güzel şeyler yazan filan bütün dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Açık Bilinc'in bir Twitter hesabı var. Ben de oradan görüyorum bunları. Başka nereden takip edileceğini de pek bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse ama e, o hesabı e, duyurular dışında başka bir şey için kullanmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla oradan yazı yazan, bir şey soran filan insanlar olursa eğer hesabın takipçileri ise onlara özelden mesajla cevap vermeye çalışıyorum. Değilse onu da yapamıyorum. E, çünkü... İşte pazartesi akşamları program duyurusunu e, yerleştirdiğim, salı günkü programda ne olacağını anlattığım hesapta onun dışında bir e, sohbet kalabalığı olmasın insanların hoşuna gitmeyebilir e, ya da o sebeple izlemek istemeyenler olabilir diye. Ama e, herkese teşekkürlerimi buradan e, her mesaja da yetişememişimdir mutlaka. Buradan bu şekilde iletmiş olayım öncelikle. E, 2022 itibariyle açık bilinçte 10. yılına girmiş oldu. E, aklımda yoktu böyle bir radyoculuk e, faaliyeti doğrusu. E, fakat e, işte öğrendiğim ya da başkalarını e, konuk ederek e, konu edebildiğimiz bilgileri e, aktarmak başka insanlara da e, anlamlı geldiği müddetçe e, bu işi sürdürmek istiyorum. Bu mecrayı bana açan açık erdiği de ayrıca teşekkür edeyim böylece. Biz de teşekkür ederiz bu katkılar için. Ee, şimdi yeni yıl e, diye başladık. Bu yeni yılın ilk programında yeni yıl kararları ya da yeni yıl hedefleriyle ilgili bir şeyler söyleyeyim e, dedim. Daha önceki birkaç yeni yıl programında da buna benzer şeylerden bahsetmiştik. Fakat yeni bir takım çalışmalar buldum. E, şöyle bir durum var. Yeni yıla girerken e, pek çoğumuz işte bir takım kararlar alıyoruz. O güne kadar yapmadığımız şeyleri yapacağımıza dair ya da yaptığımız şeyleri yapmayacağımıza dair. İşte abur cubur artık yeni yılda yemeyeceğiz, sigara içiyorsak içmeyeceğiz ama her sabah erken kalkıp önce spora gideceğiz filan gibi bunlara işte yeni yıl kararları ya da hedefleri deniyor. Fakat genellikle tutturamıyoruz. Yani şimdi e, bugün 4 e, Ocak salı işte 31 Aralık'ta 5, 3, 4, 5 gün önce bir takım yeni yıl kararları vermiş olan dinleyicilerimizden bu kararları bozmuş olanlar bile olabilir. Yani her sabah 7'de kalkacağım işte bir saat koşmaya gideceğim diye karar verdiniz ama aa ya tamam işte bugün de geçiversin yarın gideyim işte zaten hava yağmurlu filan diye diyelim vazgeçtiniz gün olabilir. Ee, peki niye böyle oluyor ve ne yaparsak bu Yeni Yıl kararlarımızda biraz daha e, uzun ömürlü bir sürdürülebilirlik e, meydana getirebiliriz. Bu konuda işte psikoloji literatüründe pek çok çalışma var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Psikoloji ilmi Belki de net Yeni Yıl hedefleri diyoruz bunlara. E, evet, ama yani e, hani niye böyle hedefler koyuyoruz kendimize filan bu? Çünkü takvim aslında çok konvansiyonel bir şey. 31 Aralık'ta bir Ocak arasında aslında pek bir fark yok yani takvimde de işte yeni bir yılı işaretli olmamızın dışında ama bunu yapıyoruz peki ama bunun ötesinde niye tutamıyoruz yani e, şimdi bir, bir deep daha burada düşeyim e, eskiden olmayan e, şimdilerdeyse çok rağbetli olan hayat koçluğu diye biliyorsunuz bir alan e, var böyle bir meslek de var e, yani. Bütün e, hayat koçlarını zan altında bırakmak amacıyla söylemiyorum. E, i̇çlerinde eminim yararlı şeyler söyleyenler de vardır. Onları tenzih ederek söyleyeyim. Fakat genel olarak benim edindiğim izlenim e, hayat koçluğu altında bir şeyler anlatan insanların çok az bilgi kırıntıları ama böyle dev bir megafonla e, büyük bir pazarlama işine girişmiş oldukları bana en azından öyle geliyor. Burada yaptığımız Yapmaya çalıştığım şey şu anda bu programda yapmaya çalışacağım şey bir hayat koçluğu denemesi falan değil kesinlikle. Yani iktisatçılar böyle bazı programlarına işte bu bir yatırım tavsiyesi değildir sakın öyle düşünmeyin filan diye alıyor. Ben de klinik psikolog bile değilim dolayısıyla öyle bir şey haddim olmaz. Yalnızca psikoloji literatüründe bu alanda yapılmış bir takım çalışmalar var onlardan birkaçını sunmak istiyorum. Şimdi yeni yıl kararları deyince benim hep aklıma ünlü müzisyen Woody Guthrie'nin günlüğü geliyor. Woody Guthrie malum işte Amerika'da protest müziğin en önemli isimlerinden. Bob Dylan'ın da kendisine çok ilham vermiş olan idolü Bir günlük tutuyor Woody Guthrie ve 1943 yılının bir ocağında işte ilk gün yeni yıl kararlarım diye bir liste. Yazmış burada 33 tane şey e, kararlamış. E, daha çok ve daha iyi çalış diye başlıyor. Birinci karar. Yeni yılda yapmak istediği şey e, kendine bir takvim oluştur diyor. İkinci kararı. E, dişlerini fırçalamayı unutma diyor. Bu da üçüncü kararı. E, i̇şte böyle içinde pek çok karar var. E, i̇nsanları sevmeyi unutma. E, uyan ve mücadele et. Te son kararı. 33. ünüsü olarak öyle yazmış. Ee, ne kadarını, ne şekilde kendini memnun edecek biçimde tuttu tutmadı doğrusu bunu bilmiyorum ama bu yeni yıl kararları e, meselesi hayli yaygın. E, Amerika'da özellikle yaygın olduğunu söyleyeyim. Çünkü Amerikan popüler kültüründe şöyle bir görüş de var. E, kararlarını uygulayabilen başarılı insanlar irade gücü sayesinde bunu yapabiliyorlar. Uygulayamayanlarsa iradeleri güçlü olmadığından ya da işte tembellik ettiklerinden kendilerini yeterince zorlamadıklarından bunu yapıyorlar şimdi aslında bu bir mit yani irade gücünün bir ilgisi olduğu malum bunu tamamen yatsımıyorum şimdi diyelim dediniz ki her sabah 7'de kalkacağım işte bir saat yürüyüşe gideceğim ondan sonra giyinip işe gideceğim filan Kalktınız bir sabah hala uykunuz var alarm saatiniz çalıyor ya bugün de boşver Reyn de diyebilirsiniz. Yok illa gideceğim diye kendinizi zorlayıp kalkabilirsiniz de. Bu ikisi arasında evet yani bir iradi bir kendini zorlamanın rol oynadığı açık. Tamam yani irade gücünün bir parça rol oynadığını yatsımıyorum ama her şey irade gücüyle bitmiyor. Nitekim çalışmalar da bunu gösteriyor. Hatta bu irade gücü konusunda, irade gücünün yetişemeyeceği alanlar olduğu konusundaki en klasik çalışmalardan birini yapan Daniel Wagner isimli bir psikoloji profesörü var. Harvard Üniversitesi'nde çalışıyordu. Benim de aslında en sevdiğim insanlardan biriydi. Bir 6-7 sene önce talihsiz bir hastalıktan çok genç yaşta öldü maalesef. Daha önce bir programda bahsetmiştim. Onun beyaz ayı deneyi diye bilinen bir deneyi var. Diyor ki, şimdi sizin aklınızdan hayatınız boyunca hiç beyaz ayılarla ilgili bir düşünce geçmemiş olabilir bugüne kadar. Ya da sık sık düşündüğünüz bir şey değil büyük ihtimalle üzerinde. Peki yani beyaz ayı düşüncesinin zihninizi işgal etmemesi aslında çok doğal bir şey. Ama diyor, ben şimdi size... İşte mesela bir zil çalacağım, 30 saniye boyunca ikinci zil çalana kadar aklınızdan ne yaparsanız yapın, ne yapın edin, beyaz ayıyla ilgili bir düşünce geçmesin diyor. Ee, ve gösteriyor ki bu aslında çok zor bir şey. Yani beyaz ayı hakkında bir şey düşünmemem dediğiniz anda aklınız e, beyaz ayı düşünceleriyle dolmaya başlıyor ve ne yaparsanız yapın. Hani irade gücünüzü ne kadar zorlarsanız o kadar daha fazla tersine yapıyor aslında. Şimdi burada tabi bir takım daha e, etkili yöntemler var. İşte aklınızı başka düşüncelerle 30 saniye boyunca doldurabilirseniz belki beyaz Ayı düşünmeyeceksiniz filan. Beyaz ayının zaten ne ilgisi var diyeceksiniz ama Daniel Wagner'ın burada gösterdiği şey e, aslında zihnimizin tamamıyla iradi gücümüzün e, etkisi altında belki olmadığı ya da olmayabileceği. Nitekim Amerika'da ta bu 1900'lerin başından beri işte irade gücünüzü nasıl arttırabilirsiniz filan gibi kitaplar satılmaya başlanmış. E orada inanılan türde işte kendini biraz daha sıksan istediğin her şeyi yapabilirsin, başarabilirsin. Amerikan rüyası böyle bir şey filan. Bunlar aslında büyük ölçüde boş laf. E benim çıkarttığım sonuç bu, bu bu bilimsel literatürü taradığım zaman. Peki ama yapacak hiçbir şey yok. Yani. Bir karar verdim işte yeni yılda şunu yapayım, spor yapayım, sigarayı bırakayım filan. Ee, bunu kolaylaştıracak yöntemler hiç mi yok? Ee, öyle de değil, var. Kolaylaştıracak yöntemler var. Biraz şimdi ondan bahsedeceğim. Bunun, bu tür yöntemler olduğunun aslında bir örneği, daha önce bir programda uzunca bahsetmiştik, bir e, şekerleme deneyi ya da kurabiye deneyi, e, diye geçiyor. Columbia Üniversitesi'nde psikoloji profesörüydü. Walter Mischel'in yaptığı marshmallow test diye bir test. Çocuklarla yapıyor bunu. Çok da basit bir test. Şimdi hemen tekrarlayayım. İşte bir çocuğu bir odaya alıyorsunuz. Dört ile altı yaş arasındaki çocuklar bunlar. Bir şekerleme ya da kurabiye ya da işte bu marshmallow denen şekerden kendisine veriyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki bak istersen sen bunu şimdi yiyebilirsin. Ama ben birazdan odadan çıkacağım, bir süre sonra geri geleceğim. Eğer dokunmamayı, yememeyi, bu şekerlemeyi becerirsen sana aynısından bir tane daha vereceğim, iki tane e, şekerlemen olacak. E, çocuklar bu tür şekerleri seviyorlar. E, dolayısıyla e, o ilk şekeri yemeyip deneyi yapan kişinin yeniden odaya gelene kadar beklemeleri için bir motivasyonları var. Fakat çocuğa odaya ne zaman geri geleceğini söylemiyor deneyi yapan kişi. İşte bazen 15 saniye, bazen 30 saniye, bazen 2 dakika ucu açık bir süreç var. Ve çocukların bu bekleme süresinde ne yaptıklarını işte gizli videoya alarak kaydediyorlar. Sonra bunu inceliyorlar. Şey bu, araştırma bu. Araştırmayı işte ünlü yapan şey bu. Ta eskilerde onlarca yıl önce yaptığı bir araştırmaydı Walter Mischel'in. Daha sonra bu denekleri takip ettiği zaman elde ettiği bulgu o da şu, o şekerlemeyi, yememeyi ve ikincisini beklemeyi yani sabretmeyi becerebilen çocukların hemen hepsi işte daha sağlıklı, daha başarılı, daha yüksek maaş alan kariyerlerinde daha ileri gitmiş filan insanlar oluyorlar. Walter Mischel de buradan diyor ki bak ben çok basit bir testle 4 ile 6 yaş arasında bir çocuğun geleceğine dair bir öngörü ortaya çıkartabilecek, güvenilir bir yöngörüde bulunabilecektir. Deneysel yöntem buldum. işte o da bu. Bu kurabiye deneyi yani. Şimdi orada tabii bir sürü tartışmalı yön var. Bu çocukların sınıfsal arka planı, nasıl bir aileden geliyorlar, hangi koşullar altında yetişiyorlar filan bunları göz önüne almadan bence bu tür genellemeler yapmanın imkanı yok ama burada Walter Michel'in deneyinden bizim öğrenmemiz gereken Bence başka bir şey var O da şu bu şekerlemeyi yememeyi beceren çocuklarla dayanamayıp yenlerin davranış farklarına baktığımızda bunun bir irade gücüyle alakalı bir şey olmadığını aslında yöntemle alakalı bir şey olduğunu görüyoruz Bundan ne kastediyorum yani o şekerlemeyi yememeyi beceren çocuklar kendilerine o şekerlemenin çekim alanından kendilerini çıkartacak bir takım yöntemler buluyorlar. İşte mesela bir tanesi sandalyesini ters çevirip geri dönüyor, şekerlemeyi bakmıyor, görmüyor yeni birisi gelene kadar odaya. Bir diğeri işte şarkı söylüyor, kendini eğlendiriyor filan. Dayanamayanlarsa bu şekerlemenin çekim alanından çıkamayan çocuklar işte yememeye çalışıyorlar, iradeleriyle kendilerini zorluyorlar fakat Şekeri elliyorlar, işte, kokluyorlar derken, hadi şunu bir böyle dilimi değdireyim derken filan bir parçasını yiyorlar. E, kimse görmemişti diye saklamaya çalışıyor filan. Tabi görülüyor gizli videoda kaydedildiği için. E, yani burada aslında yöntemle ilgili bir şey var ve psikologlar diyor ki e, yeni yıl kararlarınızda ee, yeni yıl kararlarınız uzun ömürlü olsun istiyorsanız, bunları sürdürülebilir hale getirmek istiyorsanız e, sürdürmeyi kolaylaştırıcı bir takım alışkanlıklar kazanmanız gerekir. Yani işte ben böyle kendimi zorlayayım, çelik yeri ademle yapacağım, her sabah de kalkacağım, spor gideceğim filan deseniz de olmayabilir. E, ama kolaylaştırıcı bir takım yöntemler var diyorlar. Mesela işte ne bileyim sigara içiyorsunuz ve sigarayı bırakmak istiyorsunuz. E, evinizin her köşesinde bir sigara paketi varsa her ceketinizin cebinde falan çok zor yani e, ama olabildiği kadar sigaraya erişiminizi zorlaştırırsanız evet o zaman e, sigarayı bırakmanız mesela daha kolay oluyor ya da abur cubur yemek istemiyorsunuz kilo vermek istiyorsunuz ama işte buzdolabınızda pastalar var orada abur cubur bir şeyler var evin her köşesinde falan bunlar sizin hayatınızı daha zorlaştıran şeyler. E, şunu da unutmamak lazım, e, alışkanlık insan hayatında çok yer e, işgal eden bir şey. E, Amerika'nın belki en önemli psikoloğu William James isimli bir e, psikolog. işte Harvard Üniversitesi'nde profesördü 1800'lü yılların sonunda. Hem psikoloji hem felsefe dersleri veren bir e, kişiydi. E, 1887'de yazdığı küçük bir kitap var, alışkanlık. Başlıklı, habit diye diyor ki hayvanların davranışlarının çoğunu onların içgüdüleri belirliyor. Biz insanların davranışlarının ise alışkanlıklar belirliyor. Aradaki en önemli fark belki içgüdülerin öğrenilmeyen doğuştan gelen şeyler olması, alışkanlıklarınsa öğrenilebilir şeyler olması. Ve şuna dikkat çekiyor. Bir alışkanlığı edinmek nasıl zaman alan bir şeyse o alışkanlıktan vazgeçmek de zaman alan bir şey. Yani hiç kimse hayatta bir tane ilk defa bir sigara içtikten sonra ertesi sabahtan itibaren ya da işte bir saat içinde günde bir paket sigara içen birtirakiye dönüşmüyor. Bir alışkanlık alışkanlığın kazanılması belli bir süreç gerektiriyor. Aynı şekilde alışkanlığı kaybetmek için de sabırlı olmamız lazım. Alışkanlığı kazanırken nasıl belli bir süre geçiyorsa belli bir süreye ihtiyaç olursa alışkanlığı kaybederken de, ...belli bir suya ihtiyaç olduğunu bilmemiz ve buna göre davranmamız gerekir, e, diyor psikologlar. E, şimdi bir deneyden daha bahsedeyim, bu e, alanda yapılmış. E, bunu 1998'de Roy Baumeister diye bir e, sosyal psikolog, kendi ekibiyle birlikte yapmış... E, ...ego tükenmesi adını verdiği bir olaydan bahsediyor... E, Dört tane deney var bu makalede bahsedilen fakat ben tek bir tanesinden bahsedeceğim. Şimdi gönüllüleri iki gruba ayırıyor. Birinci grubu bir odaya alıyor. Odada yeni pişmiş kurabiye kokusu var. İşte fırından çıkmış sahiden de bir tepsi üstünde masada işte böyle sıcacık kurabiyeler duruyor. Fakat masanın üstünde bir de bir kase içinde türk parçaları var. Ee, Roy Barmaster'ın ekibi diyor ki gönüllülere, şimdi siz bu odaya gireceksiniz, bu kurabiyelere dokunmayacaksınız, yalnız turpları e, yiyebilirsiniz. Ee, bu belli bir irade gücü gerektiren bir şey. Yani Çünkü siz kurabiye yemeyi tercih edersiniz oradaki turpları yemek yerine ama birinci gruptaysanız turpları yiyorsunuz, kendinizi zorlayıp kurabiyelere dokunmuyorsunuz. Dokunursanız kurabiyelere de yerseniz zaten diskalifiye ediliyorsunuz. İkinci gruba ise hiçbir şey demiyor Roy Barmeister. Diyor ki girin işte odaya istediğiniz gibi kurabiyelerden de yemek istiyorsan ziyin. Ortada turp falan da yok. O grupta işte aynı odaya giriyor kurabiyelerden ya filan. Şimdi buraya kadar bu iki grup arasındaki tek fark birinin bir grubun bir irade zorlamasıyla işte yemek istediği bir şeyi yemeyip başka bir şeyi yemeye doğru yönlendirilmesi. Fakat deneyin bir de ikinci bölümü var. İkinci bölümünde de bu gönüllülere bir bilmece veriyor e, e, Roy Baumeister. E, kağıt kalemle çözülebilecek ve zor bir bilmece. Böyle 5-10 dakika uğraşması lazım insanın. Ve uğraşmazsanız yani sebat etmezseniz aslında Aa, ben bunu çözemiyorum deyip vazgeçebileceğiniz zorlukta bir bilmece. Ne oluyor diye tahmin edersiniz. Şöyle bir sonuç elde etmişler. Bu kurabiyeleri yememek için irade gücü kullanan insanlar e, bilmece için e, gereken sebatı gösteremiyorlar. Kısa sürede bir iki dakikada vazgeçiyorlar ben yoruldum yapamayacağım diyorlar. Diğerleri ise yani kurabiye ile Türk hakkında bir e, irade zorlaması yapmak zorunda kalmayan insanlarsa bilmeceyi çözme konusunda daha sebatkar davranıyorlar. Bu işte kurabiye ve Türk deneyi diye bilinen bir deney. Buradan da şu sonucu çıkarttığını iddia ediyor bu makalenin yazarları. Diyorlar ki, irade gücü böyle pek çok alanda aslında kullanabileceğimiz bir tür havuz gibi bir şeydir. Bir enerji havuzu gibi bir şeydir. Ve herhangi bir alana bağlı değildir. Yani siz işte bir bilmece çözeyim diye... E, i̇rade gücünüzü çok zorladınız sonra yoruldunuz başka bir e, bilmeceyi çözemez hale geldiniz gibi bir şey söz konusu değil. Herhangi birbiriyle alakasız yani kurabiye yemek ya da yememek için iradenizi zorladınız arkasından mesela bilmece için yorulmuş oluyorsunuz. Aynı bir kasın yorulup sonra yeniden e, işte eski haline dönmesi gibi bu enerji havuzunun da dolmasını beklememiz gerekiyor. E, i̇ddiaları bu. Ee, bu da tartışmalı bir alan. Fakat e, bu iddiadan yola çıkarak en azından şunu görebiliriz. Evet, yani herhangi bir konuda herhangi bir şey yapmak istiyorsak ve burada irademiz de rol oynuyorsa, işte her sabah erken kalkacağız, spor yapmayacağız diyelim böyle bir karara vardık. Ee, pek çok alanda belki e, kendimizi yormamamız tek bir alana odaklanmamızda fayda var. Yani aynı anda siz. Yeni yıl kararı olarak hem sigarayı bırakacağım, hem kilo vereceğim, hem spora gideceğim, hem işte her sabah iki sayfa yazı yazacağım, hem de işte her gün yarım kitap bitireceğim, okuyacağım diyorsanız bunu yapma olasılığınız düşüyor. Tek bir alana kendinizi odaklarsanız ve bütün enerjinizi oraya kanalize ederseniz o zaman bu kararınızda durma ihtimaliniz artıyor gibi gözüküyor. Bir de alışkanlıklarla ilgili bir şey söyleyeyim son olarak. Şimdi alışkanlık bir kez elde edildiği zaman bir davranışın otomatikleşmesiyle birlikte aslında geliyor. Alışkanlık biraz böyle bir şey. Burada hem kötü alışkanlıklardan kurtulmak hem de iyi alışkanlıklar edinmek yönünde aslında çıkartacağımız bir takım dersler var. Şimdi diyelim... İşte sigara tiryakisi oldunuz. Bir alışkanlık ağız alışkanlığına döndü. Belki farkında bile değilsiniz. Yani o gün kaç sigara içtiniz mesela ya da o size gerçekten haz veren bir şey mi oldu? Yoksa öyle alışkanlıktan mı yaktınız falan? Ee, bu tabii alışkanlığın kötü tarafı. Ee, otomatikleşmesiyle alakalı bir yan. Ee, Wendy Wood isimli bir başka psikolojik yaptığı araştırmalardan bahsedeyim. O mesela diyor ki Alış, kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolu bu alışkanlıkla sizin ne yaptığınızın farkına varmanızdan geçer. Farkına varmanız için de bir sürtünme kat sayısı yaratmamız lazım. Ya da e, alışkanlığınıza karşı bir direnç oluşturmamız lazım. E, şöyle bir e, deney yapmışlar mesela. Ee, sinemaya giden insanlar e, arasından gönüllüler seçiyorlar. iki gruba ayırıyorlar yine. Bir grupta sinema seyrederken film izlerken e, patlamış mısır yeme alışkanlığı var. Öbür grupta yok böyle bir alışkanlık. E, bu insanlara film seyrederken patlamış mısır sunuyorlar. Fakat patlamış mısır 3 gün önceden kalma ve bayatlamış bir mısır. E, patlamış mısır yeme alışkanlığı olmayan insanlar e, hiç hoşlanmıyor bu patlamış mısırdan e, ve ya bu bayat niye bunu de, bize veriyorsun deyip e, reddediyorlar. Alışkanlığı olan insanların pek çoğuysa patlamış mısır bayat olduğu halde yiyorlar. Çünkü işte bir alışkanlık neticesi ve fark etseler bile pek e, üstünde durmuyorlar ya da bazen fark etmiyorlar bile mısırın patlamış olduğunu. E, peki burada nasıl bir direnç yaratabiliriz diye soruyor Wendy Wood ve şöyle bir e, deney yapıyor. Patlamış mısır verdiği insanlara diyor ki, patlamış mısırı hangi elinizle yemeye alıştıysanız o elinizi kullanmayın, öbür elinizle yiyin. Yani siz sağ elinizi kullanan birisiniz, sağ elinizle yiyorsunuz. Şimdi sol elinizle yiyin diyor. E, bu aslında bir sürtünme yaratıyor bu alışkanlıkta. Yani hep sağ eliyle patlamış mısırı yiyen insanlar sol eliyle yemek zorunda kaldıklarında, böyle bir alışkanlıkları olsa bile mısırın bayat olduğunu fark ediyorlar ve yemek istemiyorlar mesela. Dolayısıyla alışkanlık hakkında bir farkındalık yaratmak böyle alışkanlığın yönünü değiştirecek bir yol bulmakla alakalı. Ama aynı şekilde iyi bir alışkanlığımız olsun istiyorsak yani ne bileyim işte her sabah şu kadar meyve sebze yiyelim ya da spor yapmaya gidelim ya da erken kalkalım falan. Bunları Defalarca defalarca yaptıkça ve otomatik bir hale getirdikçe bunların daha kolay e, yapılabilir şeyler olduğunu aslında irade gücü gerektirmeyen şeyler olduğunu göreceğiz diyorlar. Bu konuda da son söz e, işte iyi alışkanlıkları olan ve hayatta işte başarılı olmuş tırnak içinde söylüyorum insanların hayatları incelendiğinde bunların böyle çelikli iradeli kendilerini zorlayarak her bir şey yapan insanlar olmadı. Tam tersini iyi alışkanlıklar edinmeleri sayesinde kendilerini hiç zorlamadan bu işte istedikleri şeyleri yapabilir insanlar oldukları gözüküyor. Eğer öyleyse bizim de belki hani Yeni Yıl kararlarımızı tutmamız için bir sihirli formül olmayabilir ama her ne yapmak istiyorsak ona odaklanmak için hayatımızda biraz yer açmak başka şeylerle kalabalık yapmamak ve e, alışkanlığa e, dönüştürecek bir öğrenme sürecine biraz e, zaman ayırmak e, gerekir gibi gözüküyor e, diyerek bu e, yaşam koçluğu benzeri e, programı burada noktalıyım isterseniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet böyle nereye odaklanacağımızı anlamış bulunuyoruz. Herkese kararlarını sürdürebileceği bir 2022 yılı deneyim o zaman. Biz de katılıyoruz buna. Peki çok teşekkürler görüşmek, Peki, teşekkür görüş görüşmek üzere hoşça kalın görüşürüz. Açık bilinç. Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.